Bu videoda sizle birlikte hormonları göreceğiz. Hormonlar çok önemli çünkü vücudunuzun bütün her şeyi sağlıklı, dengeli yapabilmesini sağlayan şey hormon. 10 tane hormon var ki bunlar çok değerli. Bunların 7 tanesini falan sayacağım çünkü 3 tanesi biraz sıkıcı gelecek size videoda. Spor hormonu falan ne indireceğiz sizin. Birincisi hormonların kraliçesi serotonin. Serotonin yaşamdan keyif almanızı sağlayan mutluluk hormonudur. Eğer vücudunuzda serotonin salgılanırsa daha keyifli bir insan olursunuz. Serotonin olmazsa depresif bir ruh hastası olup çıkabilirsiniz. Dolayısıyla lütfen serotonin konusunu ciddiye alın. Serotonin en kolay bitter çikolatayla salgılanır. Sütlü sakın bitter çikolatayla. Hele ki bitter çikolatayı bir de dil altına alıp erite erite giderseniz yavaş yavaş keyiflenirsiniz. Tabii ki serotonin salgılatan sağlıklı bir sürü gıda var. Bunlara da bakarsınız ama en basitini söylüyorum. Serotonin unutmayın ki sizin keyif alma ve mutlu olma hormonunuz. Melatonin var. Şimdi melatonin çok ilginç bir hormon. Ee, Alzheimer olmanızı engelliyor. Birçok kanseri engelliyor. Ruh sağlığınızın dengeli olmasını, kilo alma isteğinizi azaltıyor. Melatonin muhteşem bir şey. Tek bir sorun var. Melatonin karanlıkta salgılanır. Yani siz uyurken melatonin salgı Seminer notlarıma baka baka gideceğim. Çünkü hani e, neyin neyin salgılattığını doğru bilmeniz lazım. Şimdi melatoninle ilgili olay şu e, Melatoninle böyle C vitamini vesaire falan filan aldığınızda daha güzel salgılıyor ama gece en ufak bir ışık sezerse vücudunuz o göz kapağınız bıtık diye oynuyor ya İşte o sırada melatonin duruyor. Bu melatonin tekrar doğru düzgün salgılanmaya geçmesi bir saat falan. Yani siz yattınız rem uykusunu falan atlattınız zillop gibi uyuyorsunuz İşte o sırada o derin uykuda melatonin salgılanıyor. Ama siz o sırada cep telefonu dırı dırı ekranda yanıp sönüyor yanıp sönüyor ya da televizyonu açık bıraktınız puf hiçbir şey yaramıyor. Sağlıklı uyku 5 saat uyumak çok güzel bir şeydir. Sağlıklı bir şekilde uyuyabilirseniz ve melatonin salgılatabilirseniz bağışıklığınız bile güçleniyor ve insanlara karşı toleransınız dahi artıyor. Dolayısıyla eğer 5 saat uyumadıysanız 5 saat karanlık bir ortamda sağlıklı bir şekilde uyumadıysanız çok sağlıklı bir hayat beklemeyin. Bir diğer hormon. Bunlar aslında iki hormon. Bunlar kardeş. Bu kardeşler e, cins kardeşler. E, okunuşu çok havalı. E, gerilin. Gerilinin yaptığı şey açlık hormonu. beyni sürekli parmaklayan şey. Şşt acıktım şişt, acıktım hadi git bir şey ye hadi git bir şey ye. Bunu eğer ki siz şekerle kandırırsanız yani ya acıktın bir tane şuradan televizyon reklamları çok tehlikeli o televizyon reklamları diyor ya acıktın çize tıkıştır acıktın halle sakın ambalajlı gıda yemeyin unutmayın ki e, insanoğlu milyonlarca binlerce on binlerce yıl var diyelim ki zamanı belli 200-300 bin yıl olarak bakalım diyelim 100 yıl öncesine kadar ambalajlı gıda diye bir şey bilmiyordu konserveyi biliyordu kurutulmuş eti biliyordu Ama ambalajlı gıda 100 sene öncesine kadar bilmiyordu doğru düzgün. Senin dedenin DNA'larında olmayan şeyi yeme. Vücut onun etrafını sarıp kansere çeviriyor. Dolayısıyla yapay gıda yememenizi öneririm. Ha, bitter çikolata nedir hocam? Arkadaş yiyeceksen bari onu ye. Onu niye yemiyorsa onun yeni bir sürü madde var. Zaten kafein, tein, sigara onlar artık karışamıyorum da haddim de değil. Ama bu e, madde gerilen Kilo kontrolünüzü sağlamak için aslında çok güzel bir olay. Gerileni dengeleyen şey uyku. Yeterince uyursanız Bu arada aşırı uyumak da 5 değil. 5 ile 8 saat arası uyursanız Açlığınızı kontrol altına almaya başlıyorsunuz. E, oruç tutanlar, Ramazan'da bunu daha iyi yiyenler öğleden sonra uyuduğunuz zaman o açlığı unutabiliyorsunuz. Ama e, bir araştırma yapmışlar. 5 saat uyuyan kişinin 8 saat uyuyan kişiye göre %15 daha fazla gerilin salgılatıyor. Tabii ki bunu salgılatmak da size daha az açlık olarak geliyor. Diyeceksiniz ki 3 saat fazla uyuyorum zaten yiyemem. Bir öğün geçti. Gerilinin kardeşi leptin. Leptin denilen şey böyle kıl kuyruk bir şey. Ama faydalı. Kıl kuyruk şu yüzden dengelenmezse çok sorun yaratıyor. Çünkü tokluk hissini sağlayan şey. Leptin aldatılabiliyor. Çinliler küçük kaşıkla yer İşte Japonlar şöyle yer, bir sürü şey duymuşsunuzdur zaten Eğer daha yavaş yemenizi sağlarsanız kaçıyor bunların hepsinin kapmam gerekiyor değil diye leptini aldatabiliyorsunuz leptin e, beynine diyor ki biz doyduk yani aç açız açız ye ye diyor Leptin de doyduk diyor bu iki kardeşin arasını dengelersen süper leptin aynı zamanda vücuda harika bir işlev sağlıyor diyor ki biz doyduk ama diyor ya gün içinde de biz bunu dengeli harcayalım böyle aşırı da yakmayalım ya da yakalım lazım olur spor yapıyor bu adam leptin böyle kendi kendine salganan harika bir olay e, leptin ve gerilen için e, iki şey öneriyorum bir ceviz cevizi nasıl yiyin biliyor musunuz? <gülüyor> ya maddi gücünüzü yırtıyorsa cevizi kürekle yiyin yani kalp dostu ıvırı zıvır hepsini geçiyorum dayayın ceviz dayayın İkincisi ise e, 6 çay kaşığından fazla şeker tüketmemeniz gerekiyor. Ben bunun, e, Canan Karatay'ı da katarak söylüyorum ki saygı duyuyorum kendisine. Karatay diyeti yapıyorum yapmıyorum demiyorum ama sağlıklı yaşam için belli bir yere kadar Canan Hoca da mantıklı. Ama Canan Karata'yla ayrıldığımız yer şurası bir televizyonda cinnet geçirdi. Ben ömrüm boyunca spor yaptım sizin adınıza falan koptu orada. Tamam yani sağlıklı beslenmek için ben şekerden uzak durmayı kabul ediyorum. Benim tavsiyem bir küp şekerden fazlasını vücut tolera edemiyor. Amerika'dan direkt kaynaklardan okuduğum bilgilerle söylüyorum. Dışıgur diye film var beyaz zehir onu da izleyin ama şu an konumuz bu değil. Devam. Sırada öğreneceğimiz şey dopamin. Dopamin içlerinde en eğlencelisi dopamin, <gülüyor> dopamin tek eşliliği kontrol ediyor. Yani yeterince dopamin olursa tek eşli oluyorsunuz. O kadar ki Yanılmıyorsam İkinci Dünya Savaşı döneminde bir deney yapılmış Farenin birine dayamışlar dopamin, dayamışlar do dopamini Garibim e, bir tane dişi fareyi seçmiş Onun etrafından ayrılmamış. Yemek, içmek hiçbir şey yok Tanıdık geldi mi? Enteresan değil mi? Dopamin salgılandı mı? Kızın etrafından ayrılamıyorsun ya da beyefendiye yazmaktan yemek yiyemiyorsun Dopamin doymanın yerini alabiliyor Yani bu leptinle gerilin kardeşleri çekilin diyor hacı Açılın kenara, bu kız yemek yemeyecek artık diyor. Dolayısıyla dopamin keyifli bir şey. Eğer kontrol edebilirseniz hem diyet yapmış olursunuz, hem de odaklanabilirsiniz bir işe. Ama fazlası tehlikeli. Odaklanmayı arttırdığı için, beyni de çalıştırdığı için dopamin Parkinson'u da engelliyor. Bu da önemli. Bu kadar hormonla ilgili bilgi yihayet de izlemezdiniz he. yani. Sıkıştırıyorum oraya. Kişisel gelişim ayağına biyoloji öğreniyoruz. Bir diğer şey e <gülüyor> dopaminle ilgili eğer dengesiz olursa şimdi çok kaba şekilde söyleyeceğim özür dilerim ama bazı arzuları biraz arttırıyor o kısma hiç girmiyorum. E, metrobüslerde dopamini yüksek insanlar görürsünüz. Biraz daha ilerleyelim. Şimdi dopamini e, salgılamanın yolu var. Bir kere dopaminin faydaları şunlar keyif almanızı sağlıyor. Yani başardınız ya keyif alıyorsun herhangi bir şeyden keyif almanızı sağlıyor. Dopaminin bu huyu ne? Bakarsın adam çok güzel bir şey başarmış. İşte antidepresanlarla dopamin arasında bir köprü var. Yani antidepresan döneminde dersin ki evin yanıyor. İşte dopamin dengelemek önemli. C vitamini ve güneşle çok alakası var ve beynin yeni bir şeyle, bir hobiyle, keyif aldığı bir şeyle uğraşmasıyla. Dopamini böyle arttırırsınız. Dayayacaksın C vitaminini ki vitaminin fazlası vücutta atılır, hiçbir işe yaramaz. Onu baştan söyleyeyim. Ama C vitamini al. O C vitamini de ben farmaton kullanıyorum. Yani kıl kuyruklara bakma adam gibi vitaminini al. Mevsimi geldi. Çünkü ilaçları, vanadayları falan dayıyorlar şu anda. Yapmayın. C vitamini C vitamini alın. Zaten C vitamini ihtiyacın 3 elma 5 limon bitti. Yani limon her şeyin içine limon sıkın. Suya, bala ete ne bulursan sık. Ağzına sık direkt limon. Bir sonraki konu epinefrin. Epinefrin aslında adrenalin demek. Adrenalin de öyle bir olay ki başarabilme olayını filmlerde falan çok duyarsınız. Epinefrin 100 mg, 5 mg, 3 mg daya daya daya ölüyü güya geri getiriyor ki öyle bir etkisi var. tabii kalbi çalıştırır ama şimdi adrenalinin yani epinefrinin ticari ismiyle aynı şey bunlar. Vücutta bulunması yapabilme gücünü veriyor size. Bir kudretiniz o Yerinizden kalkıp üşenmemeni sağlayan şey adrenalin adrenalin salgılatabilirsiniz. Yani heyecanlı şeyler yapın, yeni şeyler yapın, rutinin dışına çıkın. <gülüyor> gözünüzü kapatın, balkonun demirlerinde yürüyün. Şaka yapıyorum. Yani heyecanlı şeyler yapın. Bunlar adrenalin salgılatıyor ve vücudun bu tür şeyleri başarabilme isteme, heves, tezcanlık, bunun gibi şeyleri salgılıyor. Besinle birlikte salgamanız biraz zor, çok alakası yok. Sadece glikozun kimyasal işlevini yıkımda hızlandırıyor falan filan. ama Onları geç. Adrenalin salgılamayı vücudun bilmesi lazım. Yani bütün ömrüm boyunca koltuktan düşme riskin vardıysa adrenalin diye bir şey yok. Ama git yamaç paraşütüyle attıra adrenalin salgılamayı öğrenir vücut. Sınırların dışına çık. Özetle sağlıklı yaşam için adrenalin şart. Son hormon en tehlikelisi oksitosin. Oksitosin öyle bir şey ki birine dokunduğun zaman onu sevmeni sağlayan şey. Türk milletine böyle bilgi vermemek lazım bizim elimizde çok tehlikeli ama mesela bir bebeği elini aldığın zaman neden birden sevgin artıyor? oksitosin. Bir kediyi seviyorsan kedi köpek. Seviyorsan o kedi alırsan sürekli mıcırmayı niye istiyorsun? oksitosin. Sevdiğin insanın elini tuttuğunda o güven, o sevgi o tutma isteği niye oluşuyor? oksitosin. Birine sarılma isteği sağlıklı ve normal bir insansan birine sarılma niye bir keyif veriyor sana? oksitosin. Sevdiğin insana sarılmak ve ondan keyif almak, keyif almak, ona sarılma istemeyi sağlayan şey oksitosin. Oksitosin besinle alınıyor ama besin sadece ortamı sağlıyor. Yani yumurta, muz neler var söyleyeyim size. Yumurtada çok faydalı günde bir tane acı biber ve meyveler falan falan filan ama omega 3 hikayesi aslında. Şimdi acılı menemeni dayadım mı aslında Oksitosin artıyor. Demek ki beraber menemen yersen senin sevme ihtimali artacak insanın. Sorun şu iyi haber mi bilmiyorum kötü haber mi? Oksitosin aşırı sevgiye de sebep oluyor yani saplantıya da sebep oluyor. Dolayısıyla sürekli menemen yemeye giderseniz düzenli olarak her gün kötü. Yani aşk saplantıya dönüşür. Oksitosin panik anlarında aşırı artar. Bazı şeyler yani panik anlarından kastım mesela ayrılma, yokluk düşüncesi. Aha beni terk ediyor. Allah'ım bir teke var dünyada işte o oksitosin. Oksitosini dengelemek istiyorsan dışarı çık, yürü oksijen al ve yumurtayı sütü, omega 5'ü kes. Kes değil ya, şimdi şey vücutta besinsiz kalmasın. Ama bir insanı unutmak istiyorsan farklı şeylerin sende oksitosin üretmesini sağlaman lazım. Yani o sevginle duyduğun el tutma, sevme, dolaşma isteğini azaltmak için git bir kedi bul o zaman. Kediyi sev. En azından öyle bir karşılığı farklı bir şekilde seni sakinleştirecektir. Oksitosini yükseltmek, çiftler arasındaki bağı güçlendirmek için yani yeni tanıştınız, aranızdaki bağın güçlenmesini istiyorsunuz. Sürekli ondan sonra oksitosin gelsin istiyorsun. Özellikle kadınlarda çok salgılanıyor. el ele tutuşarak yürümek, işte güzel ortamlara gitmek, hareket etmek, gezmek, dozmak, e, özellikle tempolu yürümek ve gülmek oksitosini çıldır diyor. Demek ki el ele tutuşarak sevgilinle yürüdün mü, biraz da neşeli oldunuz mu oksitosin yani diğene bağlanma çok güçlü. Neyi gördük? Serotonini gördük, melatonini, melatonini gördük, epinefrini gördük, dopamini gördük. Hepsini gördük. Umarım hani sıkıcı bir video olmamıştır. En azından hormonların vücudunuzda ve sağlığınızdaki yerini biliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.